Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Eşrafil enbiyai vel murselin Nebiyyuna Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi Ve men tebiahum bi ihsanin ila yevmiddin Ama ba'd Evet arkadaşlar geçen hafta Kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugünkü hadisleri ele almadan önce Geçen hafta Mustafa Bize bir soru sormuştu hatırlıyorsunuz Kurban kesilen Mezbahanelerde Kesen insanların genelde kurban bayramlarında ne demiştik üstleri başları kan içinde olduğu için o elbiselerle namaz kılınır mı kılınmaz mı. Bununla ilgili ilim ehlinin sözlerine dönüp baktığımız zaman ilim ehli bu konuyla ilgili diyor ki arkadaşlar eğer o üzerindeki elbiseden yıkayarak o kanı izale edebiliyor isen diyorlar ki o elbiseyi yıkarsın o elbiseyle namaz kılarsın üzerindeki kanı izal ettikten sonra. Veya hutta üzerinde eğer kan az denebilecek ölçüde, mazur görülebilecek bir ölçüde ise yine o elbiseyle namaz kılmanda bir sıkıntı yoktur. Ama onun haricinde diyoruz ki ne yapsın o insanlar? Yanlarına ekstradan namaz kılmak için temiz elbise alsınlar. kesim, kesim bittiği zaman namaz vakti mi geldi? Elini başını üstünü yıkasın, elbisesini değiştirsin, namazını kılsın. Daha sonra o elbiseyi çıkartıp yeniden iş elbiselerine girip İşine devam edebilir. Yani bu konu ihmal edilecek bir şey değil dedik. Çünkü ne dedik? Hayvanı kestiğimiz esnada o fışkıran kanın necis olduğunu söyledik. Ayet-i Kerime'den de buna delil getirmiştik. O yüzden diyoruz ki yanında elbise bulundurması gerekir. Bu konuyu ihmal etmemesi gerekir. Veyahut da yanında elbise bulundurmuyorsa o üzerindeki şeyi, necaseti, yani o kanı izale etmesi gerekir diyoruz. Bugün de kaldığımız yerden Ebu Said radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadisle devam ediyoruz. Wa Ebi Saidin radıyallahu anhu قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem "İza caa ahadukum el mescide felyenzur. Fe en raa fi'n aleihi ezen av qadran felyemsahu felyusalli fehima." Ahracehu Ebu Davud ve sahha-hu İbn Huzeyme. Yine bu konuyla alakalı bağlantılı bir sonraki hadis şerifimiz. Bu ikisini bir arada alıyoruz. Wa an Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem إذا طوى أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب أخرجه أبو داوود وصححه ابن حبان. Ebu Saîd el-Hudrî anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Şöyle buyurduğunu bize aktarıyor. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki Biriniz mescide geldiği zaman Ayakkabısına baksın. Biriniz mescide geldiği zaman Ayakkabısına baksın. Şayet ayakkabısında bir pislik Veya bir şey var ise Onu silsin ve onlarla namaz kılsın. Yani sizden birisi mescide geldiği zaman Ayakkabılarının altına Baksın. Ayakkabısının altına Bir necaset bir şey bulaşmış mı? Eğer bulaştı ise Onu ne yapsın? Silsin. Sonra da onlarla diyor namaz kılsın. Bu hadisi Ebu Davud takric etmiş ve İbni Huzeymi hadisin sahih olduğunu söylüyor. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radiyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bu hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Biriniz mesleriyle bir pisliğe bastığı zaman onların temizleyicisi topraktır. Biriniz mesleriyle bir pisliğe bastığı zaman Onların temizleyicisi nedir? Topraktır. Bu hadisi de yine Ebu Davud takdic etmiş. İbni Hibban da hadisin sahih olduğunu bize söylüyor. İlk hadise Ebu Said radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis döndüğümüz zaman İzâ câ'a ahadukum el mescide Sizden birisi mescide geldiğinde Yani buradan kasıt ne? Mescide girmek istediğinde Yani sizden birisi mescide geldi Artık içeri girmek istediğinde ne yapsın? فَالْيَنْذُرْ Baksın. Neye baksın arkadaşlar? Ayakkabılarının giydiği terliklerin altına baksın. Mescidin içine gireceği, o ayağında bulunan şeylerin altına baksın. فَاِنْ رَعَى فِي نَعَلَيْهِ اَذَنْ اَوْ قَذِرًا Diyor ki, eğer o giydiği şeyin, ayakkabı veya terliğin, Altında veyahut da giydiği meslerin altında. Eza. Yani burada eza vel kadira, baktığımız zaman yakın manalara gelen kelimeler. Bunlar da insanın hoşlanmadığı, insanın kerih gördüğü, pis olarak atfettiği şeyler buna giriyor. Ve bununla birlikte necis olan şeyler de ne yapıyor? Buna giriyor. Mesela yolda yürürken bir hayvanın pislediği şeyin üzerine bastın. Değil mi? Ve bu ayakkabının altına yapıştı. Necis olan bir şey. Değil mi? Diyoruz ki ne yapacaksın? Mescide gireceğin zaman ayakkabılarının altına bakacaksın. Pis mi temiz mi diye. Veya hutta yine insanın hoşlanmadığı bir şey. Mesela yerde balçık çamur vardı. Oralarda yürüdün. Şimdi o ayakkabılarla mescide girmek istiyorsun. Ne diyoruz? İnsanın nefsinin kabul etmediği şeyler bunlar değil mi? Hani bu şekilde mescide girmek. Diyor ki Allah Ruhsul Hocam eğer diyor, böyle bir şey görür ise فَلْيَمْسَحْهُ Diyor ki onları silsin ve ne yapsın? Onlarla namaz kılsın diyerek bize bundan bahsediyor. Şimdi bu hadis-i şerifi şu şekilde öncelikle bir düşünmemiz lazım. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifi bize aktardığı vakitte mescitlerin durumu bugünkü mescitlerle aynı mıydı? Aynı, aynı değildi değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin üstü hurma dallarıyla örtülmüş ve yağmur yağdığı zaman yerler zaten topraktı. Yağmur yağdığı zaman ne oluyordu? O toprak ıslanıyor, çamur oluyordu. Yani bu şekilde bir mescit düşünün. O zaman da insanlar dışarıdan geldiklerinde ayakkabıları ile aslında dışarısıyla arasında çok büyük farklılık var mı? Yok, yok. yok değil mi? Yani insanlar ayakkabılarıyla terlikleriyle sürekli geziyorlardı veya ayağındaki mesler ile. Allahü Vüselem diyor bu şekilde geldiğiniz zaman mescide girmeden önce ne yapın? Ayaklarınızın altına bakın. Bir necaset, bir pislik, çamur ve benzeri şeyler ne yapmış mı? Bulaşmış mı? Eğer bulaştıysa bunun çözümünü de bize nasıl söylüyor? Ayağınızı toprağa sürerek bunu ne yapın? İzale edin. Yoksa yıkamanız o ayakkabıyı vaciptir demiyor. Bu da İslam'ın bize vermiş olduğu kolaylıklardan bir tanesi. Çünkü ayaklar sürekli toprağa yere temas ettiği için necasete bulaşma ihtimali de bir o kadar çok. Yani sürekli yere temas ettiği için eğer necaset varsa bulaşması gereken yer neresi? Ayağınla yürüdüğün için ayaklarının altı. O yüzden İslam şeriatı da buna bize bir kolaylık getirmek için ne yapıyor arkadaşlar? Bunun temizliğinin toprak ile olacağını bize aktarıyor. Fel yusalli fihime Yani onlarla namaz kılsın. Burada bir emir var. Yani ayaklarının altını temizlesin. Onlarla namaz kılsın. O ayakkabılarıyla, terlikleriyle. Buradaki emir neye delalet ediyor arkadaşlar? Vacip oluşa mı yoksa müstehap oluşa mı? Diyoruz ki buradaki emir müstehap oluşa delalet ediyor. Yoksa vacip oluşa delalet etmiyor. Yani herkes o zaman ayakkabılarıyla girsin, namaz kılsın demiyoruz. Buradaki emir istihbaba, müstehap oluşa delalet ediyor. Ve yine Allah'a hocam onlarla namaz kılsın diyor. Demek ki eğer ayaklar temizlendiğinde, yere sürtüldüğünde, toprağa sürtüldüğünde artık ne hükmünü kazanıyor? Temiz. Temiz hükmünü kazanıyor. Yine burada bir şartı unutmamamız gerekiyor. Yani ayağımızı bu yere sürdüğümüzde o necaset var ise o necasetin aynı ile ortadan kalkması gerekiyor. Yani ayağımızı toprağa bir kere sürdük. Hala necaset orada. Ben sürdüm üzerime düşeni yaptım değil yani ayağını sürerek o şeyi ne yapacaksın oradan? Gidereceksin, izale edeceksin bu şekilde. Ne yapacaksın? Camiye girmiş olacaksın. Diyoruz ki arkadaşlar bu iki hadis-i şerif Ebu Said radiyallahu anhun'un aktardığı, Ebu Hureyre radiyallahu aktardığı bu hadis-i şerifler ne ile alakalı? Namazın şartlarından hangi kısmın içine sokuyoruz bunları? Yani namazın şartlarından hangi kısma giriyor bu? Necaset, necasetten taharet bölümüne giriyor. Neden? Çünkü ayaklarındaki... Biz ne demiştik? Necasetten tahareti kaç ayırdık arkadaşlar kendi içinde? 2'ye. ayırdık. 3 neydi onlar Şakir? Bildiğiniz şeyler. Necasetten tahareti kendi içinde 3 ayırdık. Dedik ki Bedenindeki necaseti izah etmen gerekiyor. Elbisendeki yedeki, ve aynı zamanda namaz kıldığın yedeki. yerdeki necasetini ne atman yapman gerekiyor? İzah etmen gerekiyor. Bu hadis-i şerif bize neden bahsediyor? Elbisedeki necaseti izah etmeden. Çünkü ayakkabılar ayağa giyilen elbiseden sayılır. Değil mi? Aynı şekilde üzerine giydiğin pantolon, gömlek, takke, ne bileyim eldiven bunların hepsi nedir? Giyilen elbiselerdir. Necasetten de Temizlenmiş olması gerekir. Yani bu sadece necasetten temizlik ayakkabılarla alakalı değil, değil mi? Aynı zamanda insan vücuduna giydiği elbise ne ise, mesela takke, eğer bunda necaset varsa onunla namaz olur mu? Olmaz. Gömleğinde varsa, pantolonunda varsa, değil mi? Çorabında varsa, yani giydiğin elbiselerin hepsi bu kapsamın içine girer. Eğer necaset varsa hepsinden o necasetin izale edilmesi gerekir diyoruz. Yine bu hadis-i şeriften çıkarttığımız bazı faydiler var arkadaşlar. Birinci olarak diyoruz ki eğer bir kimse ayakkabıları ile terlikleriyle mescide girmek istediğinde altlarına bakması vaciptir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriften ne yapıyor bize bunu öğretiyor diyor ki "Falyandur." O kimse ne yapsın? Mescide girmeden önce ayakkabılarının giydiği terliklerin, ayakkabıların altına baksın diyor. Demek ki burada bize bir emir var. Mescide girmeden önce ayakkabıların, terliklerin altına bakılması gerekiyor. Ama diyoruz ki bundan müstesna olan durumlar var. Ne gibi? Mesela bir insan eğer arabasıyla evinden çıkıp mescidin kapısına kadar arabasıyla geldiyse, ondan sonra mescide girdiyse buna da bakmak zorundasın diyor muyuz bu adama? Demiyoruz. Niye? Çünkü zaten geldiği yol esnasında bir yere basmadı. Yani yürüyerek bu ihtimaller göz önünde Değil. Ne yaptı? Mescidin kapısının önünde indi, içeri girdi. Bu adam için ayakkabının altına bakmak zorundasın değil. Ama evinden çıktın, belli bir mesafe yürüdün, o ayakkabılarla da mescide girmek istiyorsan, ya günümüzdeki mescitleri kastetmiyoruz, bahsetmiyoruz, girmek istediğinde ne yapacaksın? O terliklerinin, ayakkabının altına bakacaksın diyoruz. Yine dedik ki bu hadis herif, insanın giydiği elbiselerden necaseti izale etmesine, Delalet eder dedik. Biraz önce ne demiştik? Necasetten taharet kaça ayrılıyor Ömer? Üçe neydi onlar? Elbise, iyi, iyi, iyi ve namaz <gülüyor> dedik ki bedeninden necaseti izah etmesi gerekiyor. Aynı şekilde elbisesinden necaseti izah etmesi gerekiyor. Ve namaz kıldığı yerden necaseti izah etmesi gerekiyor. Dedik ki bu üç durumu kapsar. Peki bir insan elbisesinde... Necaset olduğunu unutur ise unutarak namaz kılar ise kıldığı namaz sahih midir? Sahildir. Namazdan önce, namazdan önce biliyor. Ya diyor elbiseme necaset bulaştı. Sonra aklına geldi ne zaman? Namazdan sonra. Ya dedi benim bu elbisemde necaset vardı. Ben nasıl unuttum bunu? Bu şekilde namaz kıldım. Bu adama namazı iade mi ettiriyoruz yoksa yok. iade etmeye gerek yok mu diyoruz? Diyoruz ki bu adama iade etmene gerek yok diyoruz. Yine baktığımız zaman yasaklanan şeylerde, mahzuratlar işlendiğinde yasaklanan şeylerde cehalet ve unutmak özürdür diyoruz. Yasaklanan şeylerde. Mahzur olan şeylerde cehalet ve unutmak özürdür diyoruz. Aynı biraz önceki verdiğimiz örneklerde olduğu gibi. Peki bir şey bize emredildiğinde yine buralarda cehalet özür müdür? Emir emir olan yerlerde. Mesela bize abdestli bir şekilde değil mi? Bize abdestli bir şekilde namaz kılmamız emrediliyor. Yani abdestsiz bir şekilde namaz kıldık. Namaz bittikten sonra aklımıza geldi. Aa biz abdest almayı unuttuk. Şu anda biz tamam senin namazın oldu. Bunu iade etme mi diyoruz? Yoksa namazını iade etmen gerekir mi diyoruz? Diyoruz ki namazı iade etmen gerekir. Mahzuratların Terki cehalet ve unutma özür iken emredilen şeylerde emirlerde diyoruz ki cehalet unutma nedir özür mazeret değildir delil olarak buna ne diyoruz arkadaşlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı esnada terliklerinin altında necaset olduğunu Cebrail aleyhisselam gelip haber verdiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem terliklerin ne yapıyor yan tarafa doğru sol tarafına doğru çıkartıyor Peki ondan sonra namazına devam mı ediyor yoksa baştan mı alıyor? Devam ediyor. Namazına devam ediyor. Biraz önceki necasetteki unutma veya bilmemezlik bunun delili değil mi? Yani o esnada Allah sözseme haber geldiğinde çıkartabileceği şey olduğu için onları kenara çıkartıyor namazına devam ediyor. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazını doğru dürüst kılmayan kimseye geldiği zaman kıldığı namazı kabul ediyor mu? Yoksa geri dönüp Namazındaki o yaptığı hataları düzeltmesini mi ondan istiyor? Düzeltmesini ondan istiyor değil mi? Buradaki o cehaletini ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Diyor ki sen bilmiyordun şu anda öğrendin ne yap? Git namazını bir daha düzgün bir şekilde senden istenilen matlup olan bir şekilde kıl diyor. Demek ki o zaman ne diyoruz? Mahzuratta yasaklanan şeylerde cehalet ve unutkanlık özür iken talep edilen emredilen şeylerde cehalet özür değildir diyoruz. Yine başka bir fayda olarak diyoruz ki ennel meşakkate teclibut teysir. Meşakkat, zorluk, kolaylığı getirir. Tabi bu kolaylık şeriatın bize belirlediği ölçüde olması gerekir. Aynı bu şerifte olduğu gibi. Değil mi? Yani o kimseyi biz ayaklarının altını git suyla yıka, nereden bulursam bul demiyoruz. İslam şeriatı bize böyle bir kolaylık vermiş. Diyoruz ki ayağını toprağa sildiğin zaman, bu necasetin aynini kendisini izah ettiğin zaman... Diyoruz ki bu temiz hükmündedir, yeterlidir. Yani burada kişinin inisiyatifine bırakmıyoruz. Yani bir adam diyor ki ben geçim sıkıntısı çekiyorum, zordayım, darda kaldım. O yüzden diyor bankadan faiz alayım mı dediği zaman bu şekilde meşakkatlerde kolaylık var diyor muyuz? Demiyoruz değil mi? Diyoruz ki meşakkatlerdeki kolaylık şeriatın belirlediği ölçüdedir. Yoksa herkesin kendi kafasına göre bırakılmış bir şey değildir diyoruz. Diyoruz ki necasetin kendisinden izale edilen şey temiz hükmündedir. Elimizdeki delille ne yapıyor? Buna delalet ediyor. Yine burayla ilgili kaydı olarak <gülüyor> ilim <ehli> diyor ki El hukmu yedur <gülüyor> ma'a illetihi Diyor ki necaset ile ilgili olan meselelerde hüküm sebebiyle illetiyle illetin etrafında döner. Eğer necaset o şeyde var ise o şey nedir? Necistir. Eğer necaset o şeyde bulunmuyor ise ortadan kalktıysa nedir? Artık o temiz hükmündedir. Yani bir şey ya necistir ya da temizdir. temizdir. İkisinin arasında şey olma ihtimali yok. Necaset bulunuyorsa necistir. Necaset izale edildiyse temizdir. temizdir. Yine dedik ki ayakkabılarla, terlikler ile namaz kılmanın cevazına delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Burada diyoruz ki ayakkabılar ile terliklerle namaz kılmanın hükmü sünnettir. Günümüze gelip baktığımız zaman arkadaşlar bu sünnet bugün bu camilerde uygulanabilir mi? Bu Bugünkü şartlarda diyoruz ki bu sünneti uygulamak, tatbik etmek eğer mevsedeye yol açıyor ise yani bugün herkes ayakkabılar ile camiye girdiği zaman oradaki halılar değil mi? Kirleniyor, pisleniyor ise, bunun temizliği insanlara zorluk getiriyor ise, fitneye sebebiyet oluyorsa ki özellikle bizim ülkemizde, düşünün yani ayakkabılarla gelmişsin, mescide en ön safa doğru gidiyorsun. Yani o o safın en önüne ulaşabilir misin? O şüpheli. Diyoruz ki eğer böyle mefsede sebebiyet verecek bir şey ise, o zaman diyoruz ki bu sünnetin terki nedir arkadaşlar? Evla olandır. Eftal olan. Eğer sebebiyet veriyor ise fitneye. Bununla ilgili diyoruz ki derul mefasidi mukaddemun ala celbil masalih. Yani mefsedelerin def edilmesi maslahatlara göre nedir arkadaşlar? Maslahatların kazanılmasına göre mukaddemdir. Yani burada siz ayakkabılarla, terliklerle namaz kıldığınız zaman burada bir maslahat var değil mi? Sünnete ittiba var. Ama bu sünnete ittiba ettiğin zaman bir mefsedeye Sebebiyet veriyor ise o zaman diyoruz ki durum bu halde ise o zaman mefsedenin giderilmesi nedir mukaddemdir daha evladır. Eğer böyle bir durum varsa fitneye sebebiyet veriyorsa tabii bu her şeyde hani her bir şeyde sünneti terk edelim uygulamayalım anlamında değil. Yani verdiğimiz örnek muayyen bir şeyden bahsediyoruz. Mescitlere ayakkabılarla girilir mi? Girilmez mi? Diyoruz ki burada evla olan bu sünnetin terkidir çünkü mefsedeye sebebiyet ...vermesin diye. İfsat etmek... ...yani insanlar arasında fitne çıkartmaya... ...sebebiyet veriyor ise. Diyoruz ki... ...toprak da <gülüyor> aynı şekilde... ...su gibidir. Toprak da aynı şekilde su gibidir. Temizleyici özelliğe sahiptir. Ebu Hureyre... ...radıyallahu anhun... ...bize aktardığı hadis-i şerifte... ...Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...sizden bir necasete, bir pisliğe bastığında... Eğer bu pislik giydiği meslere bulaştı ise diyor ki O bastığın o ayakkabıların, terliklerin temizliği ne ile olur diyor? Toprak. toprak ile. Demek ki toprak ne? Özelliğine sahip arkadaşlar. Tahur, Tahur temizleyici temiz. özelliğe sahip diyoruz. Yine bu hadis-i şeriften mescidi her türlü pisliklerden, necasetlerden, insanların hoşlanmadığı şeylerden temiz tutmanın gerekliliğine Delalet eden bir hadis-i şerif. Allah r.s. o yüzden diyor ki sizden birisi mescide girmeden ne yapsın? Ayaklarının altına baksın diyor. Peki arkadaşlar mescitte eğer bir necaset bir şey bulaştı ise bundan sorumlu kimdir? Kim bunu temizlemekle mükelleftir? Diyoruz ki asıl itibariyle caminin görevlileri bundan sorumlu olduğu gibi bu durum diyoruz ki bir anlamda farz-ı kifaye gibidir. Yani burada necaset olduğunu biliyor isen imamın belki bundan haberi olmayabilir. Müezzinin bundan haberi olmayabilir. En kötü ihtimalle ne yaparsın? Buradaki necaset olduğunu ona aktarırsın. Söyledin ve o bununla ilgilenmedi. Olmaz yani ola ki ilgilenmedi. O zaman diyoruz ki sen bunu biliyor isen gücünün yettiği ölçüde bu şeyi atman gerekir buradan. İzal etmen gerekir. Çünkü diğer insanların bundan haberi yok. İnsanlar oraya gelip Namaz kılabilir. Eğer sen bu ilme sahip isen, orada necaset olduğunu biliyor isen, öncelikle mesul olan kimselere söylersin. Eğer onlar da bunla şayet ilgilenmiyorlar ise o zaman deriz ki sen bundan nesin? Sorumlusun. Bununla ilgilenip bunu bir şekilde buradan izale etmen gerekir diyoruz. <gülüyor> Yine Şeyhülislam necasetin izale edilmesiyle ilgili şöyle bir sözü var. Diyor ki, necasetin izalesi yalnızca su ile olmaz. Suyun dışında da necasetin izale edildiği sünnette gelen, varit olan bazı durumlar vardır. Bu şekillerde de necaset ortadan kaldırılır. Birinci olarak diyor ki isticmar. Yani kişi su bulamadığı zaman taş ile temizlenmesi. Onun için o konumda nedir? O taş temizleyici özelliğe sahiptir. Yani isticmar olayı temizleyici özelliğe sahiptir. İkincisi bu hadis-i şeriflerde ele aldığımız mesele. Eğer ayakkabıların altına bir şey bulaştıysa toprak bunu temizler diyoruz. Aynı şekilde bayanların giydiği elbiseler biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Ummu radıyallahu anha soruyor. Diyor kadınların elbisesi ne kadar olsun? Allah Resulü ve diyor ki bir karış yani yerde bir karış sürsün, sürünsün, uzasın yani o şekilde o uzunlukta olsun. Bunun üzerine Ummu Selame radıyallahu anha ne diyor? Bu diyor ki yeterli olmayabilir. Kadınların ayakları ne yapabilir? Gözükebilir. Allah-u diyor ki o zaman bir zira olsun. Yani bilekten dirseye kadar olan uzunlukta. Bir zira olsun. Bundan da fazla ne yapmasın? Uzun olmasın diyor. Yine diyoruz ki bu konuda da aynı şekilde kadınların elbisesi yere sürttüğü için bu şekilde devam ettiği için diyoruz ki o yer onu temizleyici özelliğe sahiptir. Allahu Teala'nın bu ümmete vermiş olduğu kolaylıklardan bir tanesi de bu durumlardır diyoruz. Demek ki Bel, suyun haricinde de necasetin giderildiği farklı başka durumlar olduğunu da söylemiş oluyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar, Muaviye bin Hakem radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ مُعَاوِيَةِ بْنِ الْحَاكَمْ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُهُ ف۪يهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ İnnama huwa ettesbihu ve tekbiru ve Kur'an. Rivahu Müslim. Muaviye bin Hakem radıyallahu anlatıyor. Diyor ki: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu namazda insanların sözlerinden bir şey konuşmak doğru olmaz. Bu namazda insanların sözlerinden bir şey konuşmak doğru olmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır. Bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Bu hadis-i şerife baktığımız zaman yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir olay karşısında, bir sebep karşısında gerçekleşen bir hadise karşısında bu hadis-i şerifi ne yaptığını söylediğini, bu sözleri sarf ettiğini görüyoruz. Bununla ilgili kıssa da şu şekilde cereyan ediyor arkadaşlar. Muaviye bin Hakem radiyallahu anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bir gün namaz kılar iken cemaatteki diğer sahabelerden bir tanesi hapşuruyor. Hapşurduğunda diyor ki elhamdülillah. Elhamdülillah dediği zaman Muaviye bin Hakem radiyallahu anhu diyor ki yarhamukallah. Yarhamukallah dediği zaman ne yapıyor? Yani namazda başka birisi de konuşuyor. Ona hitap ediyor. Değil mi? Allah sana rahmet etsin diyerek namazda onunla konuşuyor. Bu esnada diğer sahabeler Muaviye bin Hakem'in ona karşılık verdiğini gördüklerinde bundan önce Muaviye bin Hakem'i bu şeye iten ney? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Birisi hapşurduğu zaman teşmitul atis dediğimiz zaman biri hapşurduğu zaman ona yarhamukallah demenin gerekliliğinden bahsediyor. Muaviye bin Hakem de bunu diyor ki namazda da demek ki bu Böyle olması gerekiyor. Bir hapşurduğu zaman ona ne dersin? Yarhamukallah dersin. Bu şekilde yarhamukallah dediğinde sahabeler bakışlarıyla ona yaptığının hata olduğunu gösteriyorlar. Yani bakarak ona hani ne yapıyorsun namazda konuşuyorsun dercesine bu şekilde ne yapıyorlar? Ona bakıyorlar. Bunun üzerine Muaviye bin Hakem diyor ki Yani yaptığı hatayı anlıyor. Arapların kullandığı bir tabir vardır. Üzüldüklerinde bir şeye pişman olduklarında yaptığı hatayı anladıklarında. Diyor ki annem beni kaybedesece. Hani beni annem kaybetsi de hani bu hale ne yapmasaydım düşmeseydim. Bu şekilde bir ibare kullanıyor. Bu ibareyi kullandığı zaman namazda başka bir konuşmaya sebebiyet veriyor mu? Veriyor, veriyor değil mi? Aslında pişmanlığını beyan etmek istiyor ama yeniden namazda ikinci bir kez konuşuyor. Bunun üzerine... Safta olan, namaz kılan sahabeler baldırlarına vuruyorlar. Şu şekilde vuruyorlar, artık konuşma. Muaviye bin Hakem de onların onu susturmak istediğini anladığında susuyor. Diyor ki artık konuşmamam gerekiyor. Daha sonradan namaz bittiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye bin Hakem radıyallahu anhu'yu yanına çağırıyor. Diyor ki buraya gel. Muaviye bin Hakem radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize davet uslubundan bahsediyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam beni yanına çağırdı. Diyor ne kaşlarını çattı, ne yüzünü benden çevirdi. Ne kaşlarını çattı, ne yüzünü benden çevirdi. Ne de diyor ağzından kötü sözler döküldü. Bana ne yaptı? Çok güzel bir şekilde muamele etti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis şerifteki sözleri sarf ediyor. Diyor ki bu namazda insanların sözlerinden bir şey konuşmak doğru değildir. Yani namaz esnasında ne yapma? Bu şekilde yaptığın gibi, biraz önce yaptığın cümleleri sarf etme. Çünkü diyor namaz, tesbih etmek için Allah'ı eksik sıfatlardan, noksan sıfatlardan tenzih etmek için, tekbir etmek için ve Kur'an okumak için kılınmış bir nedir? İbadettir diyerek namazın özelliğinden, <gülüyor> ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye bin Hakem radiyallahu anhu'ya aktarıyor. Burada bakıyoruz arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konu ile bilgisi olmayan insana ne yapıyor? Onun seviyesine düşerek, onun anlayabileceği lafızlar kullanarak yaptığı hatayı bu şekilde uyarıyor. Bugün düşünün biz namaz kılarken yanımızdaki birisi konuşsa bir şeyler yapsa Tepkimiz nasıl olur namazdan sonra? Görüyorsun değil mi? Bir sürü insanın camide namaz kılarken telefonu çalıyor. Kimisinde müzik oluyor. Kimisinde farklı şeyler oluyor. Ve biz namaz bittikten sonra o insana olan tepkimiz nasıl oluyor? Güzel bir üslupla bu yaptığının yanlış olduğunu mu anlatıyoruz? Yoksa herkesin içinde işte kardeşim şu telefonu kimse çalan kapatsın, Allah'tan korksun, bir daha böyle yapmasın, böyle yapıyorsa gelmesin değil mi? Bir sürü böyle. İnsanı rencide eden... Belki o insan yeni namaza başlamış da olabilir. Değil mi? Adam ondan sonra ne diyor? Artık ben bundan sonra... Camiye en gelmeyin. gelmeyeyim. Baksana daha geldik ilk günde. Bizi ne yaptılar? Kovdular. Yani o yüzden diyoruz ki... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin... Davet uslubunu... Her birimiz ne yapmamız gerekiyor? Edinmemiz gerekiyor. Hikmet sahibi olmamız gerekiyor. Olaylara... Gerektiği şekilde... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekilde yaklaşmamız gerekiyor diyoruz. Yine diyoruz ki arkadaşlar bu şekilde gelen hadisleri iki kısma ayırıyoruz. Hadisleri genel manada. Bir sebebe binaen açıklanan bu hadis-i şerifte olduğu gibi bir de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir sebebe binaen değil de direkt kendisinin bize aktardığı hadis-i şerifler olduğunu söylüyoruz. Eğer bir hadis bir sebebe binaen açıklanıyor ise bu bizde onun hikmetini anlamamıza, değil mi? olayları daha iyi kavramamıza ne yapıyor? yardımcı oluyor. Yani kıssayı dinlediğimiz zaman Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in neden bu sözleri sarf ettiğini ve bu olayı daha iyi anladığımızı ortaya çıkartıyor. Peygamber Efendimiz hocam diyor ki: "İnne hadihi salah." Bu namazda diyor. Buradaki bu işaret zamiri neye dönüyor arkadaşlar? Sadece o namaza mı dönüyor? Yoksa o namaz cinsine mi dönüyor? Yani namazın cinsine, namazının bütününe mi dönüyor? Bütün namazları mı kapsıyor? <gülüyor> diyoruz ki buradaki zamir cinse dönüyor. Yani namaz cinsine, namaz bütün namazları kapsıyor. Diyoruz ki bu farz namazlar içinde geçerlidir. <gülüyor> Sünnet namazlar içinde geçerlidir. Rukû'su, secdesi olan ve olmayan bütün namazları ne yapar diyoruz? Kapsar, Kapsar diyoruz. Yani bir insan Normal farz namaz veya nafile namaz kılarken konuşmaması gerekir. Ama cenaze namazı kılarken konuşabilir diyor muyuz? Hayır. Diyoruz ki bu namaz cinsinin hepsini kaplar. Namaz olarak atfedilen şey ne ise, bahsedilen şey, ibadet ne ise, bütün namaz çeşitlerini kapsadığını söylüyoruz. La yasluhu fîhâ şey'un min kelamin nâs. Burada şey kelimesine dönüp baktığımız zaman arkadaşlar nekira geldiğini görüyoruz. Nekira yani marife bilinmeyen nekira olarak gelmiş ve olumsuz, nefi olan bir cümlede kullanılmış. Diyoruz ki bu durumda kural ve kaidelere dönüp baktığımız zaman eğer bir kelime nekira olarak olumsuz bir cümlede, nefi olan bir cümlede kullanılıyor ise ne ifade eder? Umum, genel ifade eder. Yani bütün konuşmaları kapsar. Yani insanların birbiriyle normal güncel hayatta konuştuğu bütün konuşmalar ne diyoruz? Namazda yasaklanmıştır. Yani bütün insanların birbirleriyle konuştuğu bütün konuşmaları kapsar diyoruz. Min kelamin nes. İnsanların birbirlerine hitap ettikleri, birbirleriyle konuştukları bütün her şeyi kapsar diyoruz. Hadis-i şerif'e dönüp baktığımız zaman Muaviye bin Hakem radiyallahu anhu ne diyordu? Yarhamukallah. <gülüyor> Değil mi? Yerhamu ke. Buradaki ke kime dönüyor arkadaşlar? Rahat. Muhataba değil mi? Rahat. Asıl itibariyle dua olmasına rağmen... değil mi? Allah sana rahmet etsin. Rahmet. Allah sana rahmet etsin diyorsun ama... Burada namazla ilgili bir şey yok. yok. Karşındaki insan dua olmasına rağmen... Karşındaki insana hitap olduğu için... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... Yasakladığı bu konuşma kapsamına girdiğini... Söylüyoruz ki bu yüzden dolayı Allah Resulü Aleyhisselam Muaviye bin Hakem radiyallahu anhuya ne yapıyor? Nasihatta bulunuyor. Diyor ki tesbihu. Tesbihu. Çünkü diyor namaz içinde ne vardır? Tesbih vardır. Namazın içindeki tesbihler nerede arkadaşlar? Diyoruz ki öncelikle tekbir aldıktan sonra ne yapıyoruz biz? İftitah duasını okuyoruz değil mi? Sübhaneke. Allahumma ve bihamdik değil mi? Sübhaneke yani Allahu Teala'ya diyoruz ki seni eksik noksan sıfatlardan tenzih ederim. Yine rukuya gittiğimiz zaman ne diyoruz? Sübhane rabbiyal azim. Yine burada azim olan Allahu Teala'yı eksik sıfatlardan tenzih ettiğimizi söylüyoruz. Secdeye gittiğimiz zaman ne diyoruz? Sübhane rabbiyal a'la. Yine Allahu Teala'ya ki secdede bu zikri etmek baktığımız zaman mana olarak da doğru olduğunu söylüyoruz. Allahu Teala'nın değil mi? yüksekte olduğunu, yukarıda olduğundan bahsediyoruz ve kendimiz nereye kapanmışız? Yere, Yere kapanmışız. Bu onu eksik sıfatlardan tenzih ettiğimizi söylüyoruz. Ve tekbiru namaz dedik tesbihten, tekbirden oluşur. tekbiri de bakıyoruz bir iftitah tekbiri dediğimiz, tekbiratül ihram dediğimiz namaza Başlama tekbiri var. Onun hükmüne ne diyoruz arkadaşlar? Namazın rükünlerinden diyoruz. Yani o tekbiri almadan bir insan namazın içine girmiş Olmaz. olmuyor. Ve bununla birlikte namazda diğer intikal tekbirleri var. Yani kıyamdan rukuya değil mi? İşte ondan sonra rukudan doğrulduktan sonra secdeye, secdeden kalkarken, yeniden secdeye giderken bu aralarda getirdiğimiz tekbirler, tekbirler var. Peki bu tekbirlerin hükmü ne? Evet. Diyoruz ki bunlar da vacip hükmünde olan tekbirlerdir. Ve kıraatul Kur'an. Kıraatul Kur'an'da ne diyoruz arkadaşlar? Öncelikle Fatiha suresini okuyoruz. Daha sonradan da Fatiha'dan sonra Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sureden değil mi? İstediğimiz yerden ne yapıyoruz? Bu şekilde bize kolay gelen yerlerden okuyoruz. Bu da kıraatin kapsamı altına giriyor. Öncelikle diyoruz ki bu hadis-i şeriften çıkarttığımız ilk fayda ne? İnsanların namazda konuşmaları, namaz dışında insanların Adem oğlunun kendi aralarındaki konuşmalarını namazda sarf etmeleri o namazı ne yapar diyoruz? İfsat eder, yani. batıl eder. Namazın sıhhat şartlarından bir tanesi de nedir arkadaşlar? Namazda insanoğlunun kendi arasında konuştuğu ibareleri, konuşmaları sarf etmemesi. Gerekir diyoruz. Burada namaz içindeki konuşmanın çok ya da az olmasının bir önemi var mı? Diyoruz ki konuşmanın çok ya da az olmasının bir önemi yok. Yani bir insan çok veya az konuşsun. Bir insanın peki bilerek konuşmasının bir önemi var mı? Bilerek veya bilmeyerek? Bir insan bilmeden konuşsa, unutarak konuşsa aynı hükümde mi? Değil. Değil. değil. Peki bilerek konuşsa kasten, amden diyoruz ki namazı batıl olur. Peki bilmeyerek konuşsa, unutarak konuşsa cehaletinden dolayı konuşsa zaten aldığımız hadis-i şerif bize bunu ne yapıyor? Gösteriyor. Değil mi? Bilmediğinden dolayı konuştuğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye bin Hakem radıyallahu anhü'ye namazı iade etmesini söylüyor mu? Söylemiyor. Demek ki cehalet ve unutkanlık yasaklanan şeylerde biraz önce de söylemiştik. Ne demiştik? Mazerettir. Yani eğer insan cehaletinden, unuttuğundan, hatırlamadığından dolayı konuşuyor ise burada bir sıkıntı yoktur diyoruz. Yine konuşulan kelimelerin ister bir harften oluşsun, ister iki harften oluşsun. Eğer kelam, anlaşılan bir söz manasına geliyor ise diyoruz ki bu namazı bozar. Mesela örnek olarak Emri ne? اي. Sadece ayın harfi. Emri İ. Ne manaya geliyor? Aklında, hafızanda, tut manasına geliyor. Yani bir insan namazda i dese, bu anlaşılan bir kelam mıdır? Kelamdır. kelamdır. Değil mi? Bu namazı bozar mı? Bozar. Diyoruz ki bozar. Tek harf olmasına rağmen namazı bozar. Ama bununla birlikte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden yine varit olan, tenahneha dediğimiz, yani bir insan namaz kıldığı esnada, Biliyorsunuz Ali Radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu odaya girmek istediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve izin istediğinde girmek istediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve namazdayken ne yapıyor? <gülüyor> yani bu şekilde bir ses çıkartıyor. Yani ne? Şu anda namazda namazda olduğunu belirten bir ses çıkartıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bu şekilde namazını ne yapıyor? Devam ediyor. Diyoruz ki bu sesi çıkarmak bir kelam manasına gelmiyor. Sadece bir ses. Diyoruz ki bu namazı bozmuyor. Ama biraz önce söylediğimiz gibi bir harften, iki harften veyahut birkaç harften oluşan kelimeleri de söylediğimiz zaman eğer bir manaya geliyor ise, kelam vasfında ise onun namazı bozduğunu söylüyoruz. Peki dedik ki insanların birbirine hitabı konuşmak kasti olarak namazı bozar dedik. Peki insanın Allah'a olan hitabı namazı bozar mı? Mesela adama dedin ki yer Allah dedik ki bilerek söylüyor kastederek bu namazın bozulur. Ama adam mesela diyor ki Rabbi eşkuruke Rabbim diyor sana şükrediyorum. Rabbi estağfiruke Senden bağışlanmayı talep ediyorum Rabbim. Hitabı kime? Allah'a. Allah Allah Namazda bir insan böyle dediği zaman namazı bozulur mu? Hayır. Neden? Bilemek. Dua ediyor adam secdede. Yani. Rabbi estağfiruke diyor. Rabbi eşkuruke diyor. Neden yani Öyle bu tavsiyat ne? Çünkü diyoruz ki buradaki insanın Allah'a olan hitabı bu durumdan ne yapılmıştır? İstisna edilmiştir. Bu bir nedir? Duadır. İnsanların kendi arasında konuştuğu kelamdan değildir. Bundan sayılmaz. Diyoruz ki bu burada nedir? İstisnadır. Bazı alimler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de namaz esnasında tahiyatta oturduğumuz zaman ne diyoruz? Esselamu Aleyke ibaresinden dolayı diyorlar ki bu da bu istisna kapsamına girer. Yine bunu ilim ehli açıklarken diyorlar ki bu yaklaşım istisnadan dolayı değildir. Yani bu bakış açısı yanlıştır. Neden? Çünkü biz Esselamu Aleyke dediğimiz zaman birebir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap etmiyoruz. Burada bizim kullandığımız ibare ne arkadaşlar? Dua yani burada sahabeler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşarken namazda Esselamu Aleyke dedikleri zaman Şam'daki sahabe bu selamı Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem'in duyduğunu mu iddia ediyorlardı? Hayır. Kesinlikle hayır. hayır. Buradaki namazın içindeki diyoruz ki bu tahiyatta okunan ne diyoruz teşehhüt de okunan bu Ettehiyyatü Lillahi burada ne diyoruz arkadaşlar? Esselamu Aleyke dediğimiz zaman buradaki bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sesleniş değil buradaki bir duadır. Peki birisi bize şöyle der ise Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu'dan aktarılan eseri getirirse biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatta iken Esselamu aleyke derdik. Onun vefatından sonra Esselamu alen nebi derdik. Yani demek ki peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta değil iken Esselamu aleyke ibaresini kullanmıyorlardı. Peki bu birisi böyle bir delil getirirse buna nasıl bir açıklık getiririz? Sahi sahi. Ama onun bu konuyla alakası yok. İlim ehli diyorlar ki arkadaşlar bu şeyle ilgili. Diyorlar ki buradaki Abdullah İbni Mesud'un bize aktardığı eserdeki söylediği söz kendi iştahatıdır. Kendi iştahatıdır. Çünkü bundan daha sahih olan bir eserde İmam Malik'in muvattasında Hazreti Ömer'den bize aktardığı bir eserde Ömer radıyallahu an hilafeti döneminde hutbedeyken insanlara ne yapıyor bu duayı öğretirken esselamu aleyke diyerek öğrettiği için ve peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de teşehhütte tahiyyatı bu şekilde öğretiyor değil mi esselamu aleyke diyor. Ben yaşarken böyle değini vefat ettikten sonra esselamu alen deyin diye bir ibaresini görüyor muyuz? Görmüyoruz. Diyoruz ki o yüzden biraz önce de üzerine vurgu yaptığımız şekilde algılarız. Diyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselam'a buradaki hitap istisna babına sokmuyoruz. Diyoruz ki buradaki hitap dua manasında olduğu için hitap değil. Yani karşıdakine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hitap değil. Buradaki dua manasında olduğu için insanların güncel hayatta konuştukları kelam arasına girmez. Ama birisi bir içeri girse, esselamu aleyke dese sen de sözlü olarak ve aleyküm selam desen, eğer bili, bilerek söylüyor isen, diyoruz ki bu senin namazını bozar. Peki sünnette bunun bir yolu var mı? Namazı bozmayacak bir şekilde. İşaretle değil mi? Allah Resulü sellem diyor ki sizden birisi namaz kıldığında eğer bir selam verirse elini ne yapsın? Eliyle şu şekilde kaldırsın. kaldırsın işaret etsin diyoruz. Eğer bu işaret ediyor isen selamını almış olursun. Ama ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh dersen diyoruz ki namazın Bozulur buna dikkat et. Muaviye bin Hakem radıyallahu anh'ın yaptığı gibi değil mi? Böyle bir şey bilmiyor isen namazın bozulmaz. Ama biliyor isen, bu senin namazda konuşmandan dolayı namazını bozar diyoruz. <gülüyor> Peki namazın maslahatı için bir insan konuşsa bu namazı bozar mı arkadaşlar? Yani namazın maslahatından dolayı. Yani buradaki konuşmayı örnek vereyim daha iyi anlayacaksınız. İmam namaz kıldırıyor. Tamam mı? Birinci secdeyi yaptı. Sonra ayağa kalktı. Tamam mı? İkinci secdeyi, yapmadı. İkinci secdeyi unuttu. Yapmadı. İnsanlar Subhanallah dedi. Şer'i bir şekilde uyarmaları gerektiği gibi. Subhanallah dediler. İmam oturdu. Ama imam karıştırdı. Şimdi Subhanallah dediler. İmam oturdu ama imam zannetti ki teşehhüde oturmadı. Tamam mı? Oturdu. Şimdi bir daha dediler ki Subhanallah yani imamdan neyi istiyorlar? Unuttuğun secdeyi ruknu yerine getir. Ama imam artık kafası karıştı. Toparlayamadı. O zaman birisi dese ki hocam ikinci secdeyi unuttuk. Bu şekilde namazın maslahı için namazı kurtarmak için namaz dışı ibareleri kullansalar ilmi olur mu? Diyoruz ki arkadaşlar olmaz. <gülüyor> bu ne yapar? <gülüyor> namazın maslahatından dahi olsa biraz önce hadisi açıklarken ne dedik? Buradaki nehi siyagında nekira gelen kelime bütünü içerir. O zaman ne yapar? Diyoruz ki olmaz. Eğer bir insan diyorsa ki hocam ikinci rekatı unuttuk. İkinci secdeyi yapmadık. İkinci secde diyerek hani hatırlatmaya çalışıyor namazın maslahatından. Diyoruz ki hayır. Bu şekilde de namaz bozulur. Peki bize şu delili getirseler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı esnada bir gün meşhur Züleyde'den hadisi var. Değil mi? 2. rekatta Allahu Teala'sem selam veriyor. Züleyde'den radiyallahu anh ne diyor? Ey Allah'ın Resulü, namaz mı kısaldı yoksa eksik mi kıldık? Allahu Teala'sem diyor ki Züleyde'den doğru mu söylüyor? Sahabeler ikrar ettiler. Evet, doğru söylüyor. Sonra kalkıyor Allahu Teala'sem 2 rekat daha değil mi? Kılmadır rekatları tamamlıyor. Burada konuşma yok mu namaz içinde? Yok. Bu konuşmalar ne? <gülüyor> He, diyoruz ki bu konu, bu hadis-i şerif, bu aktardığımız konuya, yani namaz içinde hocam ikinci secdeyi unuttum meselesi gibi değil. değil. Çünkü Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekatta selam verdiğinde kendisini ne zannediyor? Tamam. Namazı tam bir şekilde eda ettiğini zannediyor. Sahabe ona dediği zaman ey Allah'ın Resulü namaz mı kısaldı dediğinde hala Allah Resulü Vesselam namazın içinde olduğunu bilmiyor. Ne zaman ki sahabeler de ikrar edince az kıldıklarını bildirdiklerinde Allah Resulü Vesselam ne yapıyor? Kalkıp kılmadığı rekatları kılıyor. Diyoruz ki bu hadis-i şerif bu konuya ne yapmaz? Delil olmaz. Yani namaz içinde birisi derse ki bu şekilde hocam ikinci rekatı unuttuk. Diyoruz ki ona senin namaz ne yaptı? Gitti. Peki birisi derse ki ya bu şekilde ben şimdi ortalık karıştı. İmam secdeyi unuttu oturuyor subhanallah diyor. Hala imamda bir şey bir çağrışım yapmıyor. Birisi dese ki sonuçta bütün herkesin namazı karışacağına ifsad olacağına ben bari bunu bozayım namazımı bozayım hocam ikinci secdeyi unuttun diyeyim. Benim namazım, oldu. Benim namazım bozulsun. İnsanlar da ne yapsın? En azından kaldıkları yerden hani bu ortadaki, ortadaki kargaşayı izale edelim derse. O adama ne deriz? Allah'ım Allah <gülüyor> <gülüyor> Diyoruz ki arkadaşlar şöyle bir açıklama yaparız ona. Eğer imama secde etmesini gerektiren ayetleri söyler isek. veya da rükûyu unuttu ise. Tamam mı? He, mesela diyorsun ki şeyle ilgili mesela var ki omar ayetini hatırlatıyorsun yani bak ne Rükû yapmadık ve da ya halleddiğine amen Nur Westcudu ve da işte tek almayı unuttu bir şey unuttu Vakip bir ruhu tekbira tabi bunları şimdi söylüyorsun Ne diyorsun çağrışım yaptırmaya çalışıyorsun Hani bak <gülüyor> ayet okuyoruz. İşte yapmıyor ise eğer imam bunu algılamıyor ise o zaman diyoruz ki başka çare yoksa bir kişinin de bu şekilde namazı kurtarmak için bu hareketi yapıyor ise bunun ecrini Allah'tan bekliyor ise diyoruz ki bunda da Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmaz. Ama diyoruz ki sonuçta şunu bilmek lazım namaz dışı namazın maslahatı için dahi namaz dışı bir konuşma gerçekleşiyor ise diyoruz ki bu namazın maslahatı için dahi olsa o namazı ne var? bozar. Diyoruz ki namazda birisi hata edeni eğer imam değil ise ne yapabilir? Uyarabilir. Biraz önce aktardık sahabeler. O sahabenin bu konuşmasına binaen öncelikle bakışlarıyla daha sonradan değil mi baldırlarına vurarak ne yapıyorlar? Uyarıyorlar. Uyarıyorlar. Diyoruz ki bu şekilde uyarmak da nedir? Caizdir. Eğer caiz olmasaydı Allah Resulü sellem namazdan sonra ne yapardı? Onları da uyarırdı. Bu şekilde ne yapmayın? Yapmayın, yapmayın diyerek onları da uyarırdı. <gülüyor> Diyoruz. <gülüyor> Yine son fayda olarak da şunu zikredebiliriz. Eğer bir insan namazda hapşurur ise elhamdülillah demesi o kimse için nedir arkadaşlar? Geçerlidir, Geçerlidir. caizdir. Burada bizim hadis-i şerifte bize yasaklanan şey ne? Teşmitül atıs. Yani birisi hapşurdu. Elhamdülillah dedi. Ona yarhamukallah demek... Namazı bozuyor. Ama adam elhamdülillah dedi hapşurdu. Aynen, diyoruz ki bu namazı bozmaz ama burada yakışık alan nedir? Bunu kendi duyabileceğin bir ses ile söylemen güzel olandır evet. diyoruz. Yine bu konuyla ilgili yine başka bir yazı şerif var ama onu da haftaya bırakalım. Oradan inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. ve etubu ileyk. <Sessizlik>